Oh yeah. Çıkkasıydı. Merhaba Kainat. Bugün 19 Ocak, Çarşamba. Yıl 2011, ay 1, gün 19 Kasım 73. 1432 Hicri Sefer 15, 1426 Rumi Ocak 6. Günün Sözü Dar bir kapının üzerinde yahut bir uçurumun kenarında yürürken düşme şansınız korktuğunuz oranda artar. Bertrand Russell Günün Tarihi 202 yıl önce bugün 19 Ocak 1809'da dünya çapında ün kazanan ilk Amerikalı yazar Edgar Allan Poe, Boston'da dünyaya geldi. Meşhur eserin Mork Sokak cinayetidir. 41 yıl önce bugün 19 Ocak 1970'te Jan Palak adlı bir Çek öğrenci Sovyet işgalini protesto etmek amacıyla Prag'daki Venceslav Meydanı'nda kendini yaktı. Yemek listesi gün 19. Mercimek çorbası, pazı dolması, zeytinyağlı barbunya, salata, meyve. Büyük, Büyük saatli, saatli Marif Takvi Money, money. Merkez açık radyo burası 94.9 ve açık gazete başladı. Ömer Madra, Abi Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün Rant'ın, Rant Dink'in gazeteci, insan hakları savunucusu aktivist ve insan Rant Dink'in öldürülüşünün 4. yıl dönümü. Öldüren de, örten de devlet. Diyen de Raquel Dink, Rand Dink'in katlinin dördüncü yılında Taraf Gazetesi'ne verdiği demeçte. Dört yıl boyunca yapılan bütün araştırmalardan, itiraflardan, ortaya çıkan belgelerden, yazılan kitaplardan, bu cinayetin devletin neredeyse bütün katmanlarının işin içinde olduğu büyük bir planın sonucunda gerçekleştiği ortaya çıkıyor diye de yazmış Ahmet Altan, kum saatinde Taraf Gazetesi'nde. Bugün... Markar Esya'nın analizinde de bütün sürecin detayları da var. Suikast, Milli Güvenlik Kurulu'nun misyonerlik faaliyetlerinin Türkiye'yi böleceği yolundaki raporlarıyla başlıyor ve bugüne geliyor. Bugüne kadar herhangi bir ilerlemede kat edilmiş bile değil. Edilmemesi için de aslında epeyce bir çaba gösterildiğini söylemekte fayda var. Hükümet kanadından özellikle MIT'in soruşturulamaması vesaire ile ilgili başbakanın verdiği imza zaten davanın ilerleyebilmesi ihtimalini ortadan kaldırdı bütünüyle. Evet oysa sözlerinde bunun peşine sonuna kadar peşinde gideceğiz diye çok enerjik ve umut verici yani o karanlıkların içinden o en yoğun karanlık günün içinden çıkan umut verici açıklamalarla başlamıştık ama galiba kimse de inanmamıştı. Şimdi tabii inanmamanın bedelini de ağır bir şekilde ödüyoruz herhalde. Bazı gazetelerde hiç olmamasını da... Benim görebildiğim kararıyla ama genel olarak e, kendini sol olarak tanımlayan, sağ olarak tanımlayan, merkez olarak tanımlayan gazetelerin hemen hemen hepsinde bir, bir şekilde e, din cinayetine değinme var. Var mı? Mesela Habertürk'te görebildim mi? Hemen ben... hemen derken işte eminsiz... Ben de Edim. baktım bir göremeydim, Göremeyi verdim sanki. Yani, ama sen de bir bak, birinci sayfasından bahsediyorum tabii içine. Bakmıyorum ama birinci sayfalık bir haber gibi geliyor yok, bana. Birinci sayfada galiba yok, evet. E, tuhaf değil mi? Yani Türkiye Cumhuriyet tarihinin en önemli siyasi cinayetlerinden biri, belki de birincisi ve hiçbir sonuç elde edilememiş, toplumda çok ağır bir kanayan vicdan yarası olarak devam ediyor ve yok. O da tuhaf doğrusu. Başka diğer gazetelerin tamamında görüyorum ben de ama ilginç bir atlama var Habertürk'te. Buna karşılık da Habertürk şimdi tuhaf bir adalet dağıtımına girecek olursak Habertürk'te de ilginç bir şey manşet var. Bu da bütün diğer gazetelerde pek göremediğimiz bir şey. Onun da olması gerekiyor. Halbuki manşet haber Samsun'daki bir hastanede. İki aylık bir bebeğin öldüğü haberi var. Açlıktan ölmüş. Bu da Türkiye'nin ve dünyanın içinde bulunduğu duruma son derece önemli bir ışık tutan, bizim yıllardan beri üzerinde ısrarla durduğumuz bir dünyanın sosyoekonomik yapısı vaziyeti. Anne, çayla kuru ekmek yiyordum, sütün bebeğime yetmedi demiş. İlk rapor böyle. Şimdi gözler İstanbul'da değil diye de bir patlangaç atmış. Bu da diğer gazetelerde yok. Bu tabii affettirmez maalesef Haber Habertürk'ü çok... ranting cinayetin niye e, önemli olduğunu zaten tekrar ve tekrar ve tekrar ne yazık ki dördüncü sene anlatıyoruz ama... E, ...önemli çünkü Türkiye'de aslında devletin bazı cinayetleri işleyebileceği, yargısız infaz yapabileceği... ...ya da yaptırabileceği ya da bununla ilgili organizasyonlara girebileceğine dair... Elimizde koskoca yine 2007 yılında suratımıza patlamış bir şamar olarak duruyor öncelikle. E, ikincisi bu devlet yapısıyla yüzleştiğini ya da yüzleşmeye çalıştığını söyleyen bir hükümet döneminde olmuş olduğu için ciddi anlamda e, sıkıntı hala daha yüzleşlemedi. Yüzleşilmesiyle ilgili bir adım atlamadı falan. Bunların hepsi e, durumu çok ciddi anlamda e, zorluyor. Tabii bunun yanında Hrant Dink'in bir gazeteci olması... Barış yanlısı bir insan olması Bütün bunlara rağmen işte Bir güvercin olarak sokak ortasında Vurulması yine vicdanları Yaralayan parçalarından biriydi Cinayetin Katillerin kim olduğunu biliyoruz Gayet açıkça belli Hangi jandarma komutanlığında Kimlerin hangi polis karakolunda Kimlerin hangi mit müsteşarlığında Kimlerin ne dediği Ne demediği ne yaptığı ne yapmadığı Belge belge belli ama yapazanda hiçbir şey yok. Elimizde bir tek O gün Samast var. Evet. bugün çok önemli bir bilgi daha var. Yeni Şafak gazetesinde O gün Samast deyince onun üzerinde de duralım. Yeni Şafak Hrant Dink suikastinin yıl dönümünde şoke edici bir detaya ulaştı diyor haber. Ve manşet kocaman bir manşet var. Ast subay o günü öptü gönderdi. Trabzon'dan yola çıkarken o gün samastı bir az subay tarafından uğurlandığı ve e, öpülerek e, yollandı yolunda bir haberi var yeni şafan özel haberde şey diyor yani Trabzon'daki emniyet birimlerinin ortaya çıkardığı bilgiye göre yargının dört yıldır arkasındaki isimleri bulmak için adım bile atmadığı tetikçi o gün samastı İstanbul'da bir jandarma as subayı uğurlamış. Samsun'da poz vermişlerdi malum. Samsun'da yakalanan jandarma e, ve polis kahraman malzemesi yapmıştı Samsun'da yakalanan Samas'ta. Bayraklı görüntüler basına sızınca başlatılan inceleme ve soruşturma da sonuçsuz kaldı. Sadece görüntüleri sızdıranlar yargılandı. E, bir de orada tabii videoyu seyrederseniz e, hatırlardadır dün de. Yıldıray Uğur'da yazmıştı. O çocuğudur bunları basında görürsen diye. Maalesef kendisi de o çocuğu haline düşmüş oldu. Çünkü basına düştü. O zaman küçük bir Vatan Gazetesi'nin iç sayfasına yansımıştı bu. Kutsal Vatan meseleleri filan. Ondan sonra maalesef ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu iyi ki ortaya çıkmıştı böyle bir durum. İlk Korkunç mide bulandırıcı ilk olaylardan biriydi devletin de konusunda. Ee, ve o zamanki Star Gazetesi Alev Erin genel yayın yönetmenliğinde bunu manşete çekmişti. Devletin bağrına bastığı bir şey diye. Evet şimdi o bağrına basma durumu ortaya çıkıyor bir katilin tetikçi o gün samast azmettirici Yasin hayal ve büyük abi erhan tunçer'in etrafına örülen duvar yeni bilgilerle yıkılıyor demiş koruma duvarı yıkılıyor hrant, Dink, hrant öldürülecek ihbarını sumen altı eden albay ali özle veli küçüğün buluştukları da ortaya çıktı bu konuda bir ...askeriyeden, Türk Silahlı Kuvvetlerinden de yapılan bir açıklama var o fotoğrafı dün görmüş ve ibretle seyretmiştik Dinleyicilerle de paylaşmıştık. Hı hı o öyle değil diyor Genelkurmay Başkanı buluşma e, daha Trabzon... sonra gerçekleşti. Trabzon'da değil Bilecik'te oldu diyor. Sanki önemli olan bir de cinayetten sonra demeye getirmişler diye e, yani ne olacak ne bileyim işte. Ne bileyim. Ali de bu arada hazır olda duruyor. Bir teftiş ziyaretine gelmiş ama emekli olduktan sonra Fark küçük Üst olarak sivil. görüldüğü çok belli. Yani fotoğrafta e, Ali Öz'ün yanında bir üstünün duruyor olduğuna dair tavır aldığını görmek çok mümkün. Evet ama yani şeyden bir süre sonra Bileciye tayini çıkmış. Orada da Veli Küçük onu e, özün yani cinayet ekibine para dağıttı. O gün Samas'ta İstanbul'da az subay Şahin'in yoldaşlık ettiği belirlenmiş durumda üstü özenle örtülen suikasttaki sır perdesi. Aral yani bunu aralayacak önemli bir bilgiye de Yeni Şafak ulaştı Trabzon Otogarı'nda kamera Olmadığı için Samastı İstanbul'a Kimin gönderdiği tespit edilememişti Ama güvenlik birimleri Silah ve mermiyi ayarlayan Yapılanmanın Samastı uğurlamak için bir jandarma az subay Tarafında bir az subay gö Görevlendirdiğini belirlemiş Az subay tetikçiyi Alnından öperek hadi aslanım Diye göndermiş yani bir sürü bilgi var. Anladığım kadarıyla bu Yeni Şafak'taki bilgiler işte dün de bahsettiğimiz Adem Yavuz Arslan'ın bir Ermeni var. Ranting Operasyonu'nun şifreleri kitabından gibi görünüyor en azından. Çünkü yeni çıkan veriler daha çok orada. Nedim Şener'in bir tane kitabı var. Yeni çıkan bu konuda yani artık iyicene kriptolarına kadar bildiğimiz ayrıntılarının otogardan kim neresini öperek uğurladı. ...noktasına vardı falan... E, ...bir ayrıntıya sahibiz ama... ama ...bundan hiç hiçbir kamera şey... ...kamera kayıtları kayıp, görgü tanıkları... ...kayıp, bilgisayar kayıtları... ...kayıp... ...bu As Subay'ın suikastı... ...öperek uğurladığı haberi... ...kitaptan değil aslında... ...değil mi? Hayır, Abdülkadir Selvi'nin imzasını taşıyan bir haberle... ...Yeni Şafa'a ait bir haber bu... Evet tanık olarak din mesela bu söz konusu olan Albay Ali Özün tanık olarak dinlenmediğini görüyoruz. Yani tam bir e, Rezalet ve e, Hiram Dinkin eşi Rakel Dinkin söylediği tamamen gerçek aslında suikasti yapan da örtende devlet her zamanki gibi son derece özlü bir şekilde meseleyi koymuş yani bir ve daha aslında bir bebekten katil yaratan Karanlığı sorgulamadan hiçbir şey yapılamaz kardeşlerim diye hitap etmişti o kalabalığa. Onsuz geçen dört yılı anlatacak durumda değilim demiş Dicle Baştürk'e kendisiyle yaptığı mülakatta. Ona verdiği mülakatta daha doğrusu. Devletin bütün bu süreçte vurdum duymazlığının korkunçluğunu görüyorum. Bu kadar mı vurdum duymaz olur? Bu kadar mı kör olur? Ama kendisidir neticede. Görmeyen, yapan, örten, göz yuman, yine kendisi olduğu için kendisine göz yumuyor demiş. Çok aslında yaralayan ama gerçekliğiyle yaralayan bir cümle bu. Yani Etiyen Mahçupyan'la da konuşmuşlar. Yakın dostlarından biri gazeteci. Agos'u da onun ölümünden sonra devralıp dört yıla yakın bir süre yönetmişti. Onsuz nasıl geçtiğini tam olarak anlamak, onunla geçirmediğimize göre mukayese yapmak çok zor tabii. Ama şöyle bir şey var, Hrant bir mobilizatördü demiş, zorlayıcı bir unsurdu. Türkiye demokrasisinde ve halklar arasındaki duygusal bağın oluşmasında böyle bir şeyin ortadan kaybolmasıyla kendiliğinden tekrar bir mesafe oluştu. Gerçi şimdi biraz yumuşama var ama etki hızından biraz uzaklaştı. Türklerle Ermeniler arasındaki duygusal bağın yeniden oluşturulması mertebesi arka plana itildi. Ermenistan'daki Ermenilerle genelde Türkiyeliler arasındaki ilişki açısından da böyle bir rolü vardı Hrant'ın. Şimdi o rolü taşıyacak kimse yok demiş. Yüzleşilmesi hala çok zor olan bir olay benim için diyor. Hiçbir... Somut gelişme yok. Yani ben hala o boşluğun tanımını yapabiliyor durumda değilim diyor. Yani zaten tanımını yaptığınız zaman o boşluk hallolmuş demektir demiş. Ama tanım yapılamıyor. O durumda değilim. Hagos yazarı Oşin Çilingir de insanlar bu konuda gelişme bekliyor. Adaletin yerini bulmasını, katillerin ortaya çıkmasını bekliyor. Onsuz geçen yıllarda onun kişiliğinden kaynaklanan birçok anı her seferinde depreşiyor demiş. Evet, yani hakikaten öldüren ve örten de devlet olunca sonuç çıkmıyor. Kafes planı, MGK toplantısında başlıyor. Kafes planına kadar eksik halkaların hakikaten ibretlik hikayesini Markar Eseyan yazmış. Bu bir operasyon olarak da nitelendirildi. Yani söyleyecek hem okyanus kadar söz var hem de belki de hiç yok. Öyle bir tuhaf ...durumla karşı karşıyayız. Dur. Bugün aynı zamanda... ...bir başka... ...yıl dönümü... ...Evrensel Gazetesi muhabiri Metin Göktepe'nin cesedinin... ...Eyüp Spor Salonu'nun yakınındaki bir arsada bulunması. Hı hı. Ajanda 2011'den. Görelim Ardından... Hı. E Göz altında çünkü o dönemde e-spor salonu gözaltı merkezi olarak kullanıyorlardı insanları yüzlerle sokup döve döve döve döve döve döve çıkartıyorlardı dışarı. Biz onu salmıştık diye açıklama yapmıştı polis banktan düşmüş herhalde falan gibi de resmi açıklamalar yaptılar pişkin pişkin öyle olmadı tabi biliniyordu o dönemde de biliniyordu ama hiç kimse hiçbir şey yapamıyordu aynı Hrant Dink olayında olduğu gibi kol bağlı izlemek durumunda kalıyorduk bütün olan biteni. Evet yani çok parlak bir durumda değil Türkiye'de devlet. Şeyde Yeni Şafak'taki haberi okurken bir de küçük not var. Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Binali'ye eski cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in diktatöre övgüler düzdüğü de ortaya çıkmış. Sezer'in Tunus ziyaretinde Binali'ye yüce kişilik, yetenekli önder diye hitap ettiği belirlenmiş. Bu zamanlar öyleymiş demek ki. Tunus'ta da tabii çok sıkışık bir durum var. Belki ona da dönme fırsatımız olabilir. Yani bugün saat çok, 33 yerde aslında şey var. Hrant ilgili olarak anma ve bugün düştüğü yerde de o kaldırımda ki iz olarak da içimizin hepsine içimizde işlemiş olan izin bulunduğu yerde Agos'un önünde de saat 15'te bir şey yapılacak tören var çeşitli etkinlikler var Türkiye'nin dört bir tarafında ve Böyle işte. Devamında. Yani aslında e, bununla ilgili çok daha uzun uza diye konuşmak lazım ama belki 9.30'dan sonra bırakmakta fayda var. E, diğer haberlerle devam etmekte de fena olmayabilir bir yandan. Çünkü olmaya da devam ediyor olanlar gibi de bir durum var. Ee, evet gününün tabii ikinci en önemli haberi de bu açlıktan ölen bebek hikayesiydi gerçekten. Gayet gayet simgesel evet. denilebilecek bir şey. Simgeyi besleyebilecek olan başka haberler vermek de mümkün gerçi işin kötüsü. Ee, yani şöyle kısaca vereyim. The Baba... E Bebeğin babası 31 yaşındaki Murat Bakırcı iş kazasında sağ bacağını yitirmiş Ve işsiz kalmış Kaymakamlık 3 ayda 100 lira Gelire bağlamış Eşi Necla Bakırcı da 2 ay önce 3. çocuğu Kübra'yı dünyaya getirmiş O da Dilencilik yapıyormuş evi için Dilenme durumu ya yani Çok son derece sembolik bir durum Bu aslında önceki gecede Bebek fenalaşıp ölmüş. Anne yakınmış açız demiş. İlk rapor ölüm yetersiz beslenmeden diye çıkmış. Bu ilginç. Yani son derece mikrokozmik bir haber burada. Gerçekten bütün şeyi kendi bir kapsül içinde topluyor. Türkiye'nin ve dünyanın durumunu. Ama sonra hemen açıklamalar gelmiş. Emniyet yanlış yazılmış. Sehven yazılmış demiş. Yetersiz beslenme diye. Kaymakamlık da çocuğu düşürmüşler demiş, ondan oldu demiş. 2005'ten beri 10 bin lira yardım yapılmış diye bir haber, bayrak okun haberi bu haber Türk'ten. Evet, yani böyle bir şey işte. Bu haberi destekleyebilir dediğim e, haberler aslında şunlar, e, biri dün Türkiye'de bir adet e, İşsizlik sorunu çözmek üzere e, uzmanlaşmış meslek edindirme merkezlerinin sitesi açılmış. Dün açılmış site yani bir web sitesi açılıyor. E, Beceri kazandırma ve iş edindirme seferberliği başlığıyla 945 bin kişi bir gün içinde ziyaret etmiş siteyi. E, bana biraz yüksek geldi açıkçası sayı. Evet, dün iyi de bir haber vardı. Ben de onu ekleyebilirim aslında. Gerçekten. De iyi, pozitif sayılabilecek bir haber vardı. İşsizlik sayısının e, Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre 2.10'da 7 puan azaldığı haberi vardı. E, fakat genç işsizliği Genç işsizlik oranı Radikal'in bugünkü haberine göre gen, işsizlik düşüyor ama genç işsiz sayısı artıyor diyor. Bu da çok kaygı verici olaylardan biri herhalde değil mi? Genç işsiz meselesi en tehlikeli durumlardan birini yaratıyor. Zaten e, bu Türkiye'ye üzgü falan bir sorun da değil. Temel olarak dünyada ve özellikle Avrupa'da gittikçe daha yoğun gördüğümüz işsizlik cinsi. insanlar okuyor, çalışıyor, ediyor ama iş bulamıyorlar. Evet yani genel işsiz sayısı 138 bin azaldı diye bir haber vardı. Dün verememiştik onu şimdi verelim. Fakat hemen arkasından da son bir yılda istihdam edilen genç nüfusta 57 bin kişilik bir artış yaşandı haberi de var. TÜİK verilerinden yapılan bir belirleme. 15-24 yaş grubundaki nüfus 11,5 milyon. Bunun 4,5 milyonu da iş gücü piyasasında. Yani bir önceki yılın aynı dönemine göre genç işsiz sayısı artmış durumda. <gülüyor> Bu da önemli bir şey. Yani erkek, erkek egemen toplum açısından da çok acı veriler var. Ee, erkeklerin yaklaşık yarısı iş gücü piyasasında yer alamıyor şu anda. Ee, yana yakıla üzülünebilir. Erkek egemenler tarafından 15-24 yaş arası erkeklerde işsizlik oranı Ekim'de geçen yılın aynı dönemine göre 3.2 puan seviyesinde azalmış. Bir önceki aya göre ise e, hafif bir artış varmış. E, 15-24 yaş arası erkek nüfusta %17.3 olan işsizlik oranı hala <gülüyor> yakalanamamış. Durum bu. E, sayı olarak neye tekabül ediyor derseniz... E, 2 milyon 892 bin 15-24 yaş arası erkek iş piyasasında bir şekilde yer alıyor. Ama toplam bu yaştaki erkek nüfus 5 milyon 649 bin. Yani epeyce bir kısmı hakikaten piyasanın tamamen dışında. Durum bu. Evet. Bir de birkaç Haber de 2b Bey'le ilgili de önemli haberler var. Ona da geçeceğiz daha sonra. Ama ondan önce şey de söyleyelim. Irak'ta muazzam bir intihar saldırısı olmuş gene. Bir intihar bombacısı polis karakolunun önünde polis olmak için sırada bekleyen. Orada çok tipik bir manzara oldu. Artık alıştık buna maalesef. Yani polis olmak için sıraya kuyruğa giren genç erkekler ağırlıklı olarak hı hı. bir polis karakolun önünde 50 kişiyi öldürmüş. En az 150 kişi de yaralamış intihar bombacısı. Tikrit'te bu. Bir zamanların diktatörü Saddam Hüseyin'in doğum, doğum yeri ve saklanıp yakalandığı iddia edilen yer. Evet, saldırı sırasında karakol önünde polis olmak için başvuran yüzlerce kişi varmış. Camilerden halka yaralılar için kan bağışında bulunmaları çağrısı var. Hükümet kuruldu mu? Kuruldu dendi. Galiba kuruldu sonunda. Dünya rekorunu kırdıktan sonra. Bilemiyorum tamam ama. Neyse kurulduğunu kabul edelim. Bu yana onun kurulmasından bu yana meydana gelen en kanlı saldırı oluyor bu. Bunların... Bir teki bile ceryan etmiyordu. işgalden önce, istiladan önce bunları da söyleyelim intihar bombacısı diye bir şey bilinmiyordu. Dün de Anbar ilinde bir intihar bombacısı haberi vardı. Vali konvoyuna saldırıp 6 kişiyi yaralamıştı. Vali kurtulmuştu yara almadan. Geçen ay ise en az 9 kişinin ölüp 50 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan 2 bombalı intihar saldırısı vardı. O da Ramadi kentindeydi ama bu çok yani bakılması bile kolay olmayan şey ıraklı polis adaylarını öldüren bir facia. Ya yani azaldı filan deniyor işte. Ölümcül saldırılar hala bayağı ciddi şekilde yani devam ediyor diyebiliriz. Bir de şey haberi var. Pakistan'ın güneybatısında kuvvetli bir deprem var. 7-10'da 3 büyüklüğünde Richter ölçeğine göre. Yalnız deprem 84 kilometre altındaymış BBC haberine göre. Dolayısıyla etkilerini de, olası etkilerini de azaltmış oluyor. Ama halkta büyük panik olmuş, sokaklara dökülmüş. Hasara ilişkinde bilgi yok, kısa sürdü deniyor. Şimdi daha Pakistan'da zaten geçen yıl muson yağmurlarının yol açtığı daha doğrusu küresel iklim değişikliğinin sonucu, sonucu olan korkunç iç denize dönüşen Indus nehrinin açtığı sel felaketinin sonuçlarıyla uğraşıyor üstesinden gelmeye çalışıyor yıkımla. İşte böyle şimdi bir ara verelim sonra devam ederiz. Açık Gazete it's Grunk Turna bu da Ermeni besteci din adamı Gomidas'ın bestelerinden biri Soprano Luisa Bozabalyan'dan dinledik. Bu arada açılışımızı da Arthur Tunç Boyacıyan'ın New Apricot albümünden Maria ya da Morakorum ceketime hiç bakmaz olduğunu da hatırlatalım onu söylemeye <gülüyor> ihmal etmiştim galiba evet Açık Radyo'da devam ediyoruz gazeteci Hrant Dink'in silahlı soldarı sonucu öldürülmesinin 4. yıl dönümünde ee, ilginç bir gelişmede Wikileaks'ten çıkıyor Wikileaks'ten sızma bilgiler internet sitesi ve Amerikalı diplomatların dışişleri bakanlığı ile iç yazışmalarından sızdırdığı bilgilerin her gün bir miktarı çeşitli dünya gazetelerinde yayınlanıyor. New York Times'ta, e, Guardian'da, El País'te, Lümond'da, bir, bir de Almanya'dan da Die Zeit değildi... Hangisiydi? Ne? Unuttum. Ama Der Spiegel'den. Pardon. Tamam hatırladım bu Guardian'da bugün Türkiye ile ilgili Türkiye ilişkin iç yazışmalara yer veriliyor ve oldukça ilginç yani Amerikalı diplomatlar geçen yıl balyoz operasyonu sırasında önde gelen askeri yetkililerin tutulmasının beklenmedik bir askeri tepkiyi tetikleyebileceğinden kaynaklanmış şey kaygılanmış. Bu 2009'da olmuş, olan, geçen yıldan bahsediyoruz. 200 kadar emekli ve muvazzaf komutanla subayın geçen Aralık ayında hükümeti devirmeyi planladıkları iddiasıyla yargılanması başlanmıştı. Hatırlanacaktır, üzerinde epey durduk. Ve zaten de epey e, gerici durumlardı. Yani gericiden kastım, gerici, ilerici anlamda değil, germek anlamında. Çünkü e, ilk kez muvazzaf subayların tutuklanıyor olmasının ötesinde tutuklanamıyorlardı. Bir kısmı görev başında durmaya devam ediyordu. Bir kısmı ifade vermeye gelmem, gelmiyorum diyordu falan. Hala da öyle de bir, tabii, bir devam etti yani. Ee, o zamanki o şey yok gibi geliyor bana. Böyle ortada bir rezonans, bir böyle böyle bir e, garip hava vardı. Ne olacak, bir şey olacak falan durumu. Sanki e, zaman içinde insan her şeye alıştığı gibi. Buna da alışıyor <gülüyor> durumu mevcut. Evet Guardian'a göre de Türk ordusu bu planları reddetse de Ankara'daki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin geçen Şubat ayındaki tutuklamalar sonrasında gönderdiği bir iç yazışma Türk demokrasisine yönelik bir tehditten duyulan kaygıları ciddi şekilde ortaya koyuyor. James Jeffrey gizli olarak sınıflandırmış Amerikan Büyükelçisi. E, gizli olarak sınıflandırdığı bu belge niye önemli derseniz şundan dolayı önemli. Aslında Amerika'nın eee nasıl bir perspektif koyduğu açısından. Tabii bunu şöyle okumak değil. Doğru perspektif Amerika'dan gelir. Amerika bu perspektifi koyduğuna göre doğrudur değil. Ama velakin e, özellikle eğer antanperilis bir damarınız varsa Amerika'nın çoğu şeyden haberdar olduğunu ve pek çok şey yapıyor olduğunu falan filan da düşünen bir yapıdaysanız e, bu durumda söylediklerini de kendi içinde iç yazışmalarında epeyce ciddi almakta fayda olabilir. ...diye bakmak mümkün. Ama ne yaparsak yapalım... ...zaten e, bir hacı yatmaz dünya. Neyse, yani... E, ...fakat... E, ...çok önemli aslında. E, yani... ...yazışmada... Doğrudan söylemiş işte. Yani aslında yazışmanın... E, da ...üzeri çizilmiş olan dokuzuncu... E, ...maddesi. Madde madde gitmiş. Çünkü bir, iki, üç, dört diye. E, diyor ki... E, ...Ergerekon hakkında... E, Verileri tekrar etmekte fayda var bir, bir e, olaylar dilsini çünkü e, birincisi e, diyor ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Ateş var demiş. Evet ateş var demiş duman çıkıyor ateş var demiş ve çok önemli bu ordunun belli ki gerekli gördüğünde siyasi olaylara müdahale planları var diyor 2009'dan bahsediyoruz. Evet. Geçen seneden bahsediyoruz yani belki sene diyebiliriz. Ve bunun için bir, bir 1982 sene. Anayasası'na e, gönderme yapabilir diyor. Çünkü e, referandumla zaten e, kabul edildi 82 Anayasası. Ve e, askeriye de e, demokratik hükümetleri tepeden bakma, yani izleme görevi diye kilit herhalde çevirmek. Kilit bir rol veriyor diyor. Evet, yani hükümetlerin Atatürk ilkelerine bağlılığını denetleme yolunda kilit bir rol veriyor diyor. E, bu... Nedir bu Atatürk ilkeleri ve yukarıdan bakma durumu diyecek olursanız diyor. Bu tamamıyla neredeyse çok geniş anlamıyla askeriye ve onun dostları olan bürokrasi, yargıdaki ve bürokrasideki dostları tarafından belirlenir diyor. Evet yani ordu, bürokrasi ve yargıdan oluşan bir sac ayağından bahsediyor. Tabii bunu AKP keşfetti zannedenler açısından. Durum çok tatsız çünkü... E, bu durumda AKP'nin dümen suyuna girmiş olan bir Amerikan dışilerinden de bahsetmek ya da Amerikan dışlarının dümen suyunu AKP olarak Ankara'dan İstanbul'a taşıyan. O nereden baktığınıza göre herhalde değişiyordur ama evet. e, AKP'den önce bunları bilmiyor muyduk diye bir durup ve bir düşünmek işe yarayabiliyor. E, askeriye, bürokrasi ve yargıdaki e, oturmuş olan Atatürkçü daha doğrusu kendi Atatürkçü olarak tanımlayan ve nasıl istiyorsa öyle davranan yapıdan bahsediyoruz. Çok önemli aslında ve son bitiş cümlesi de Türkiye'nin bence iyi bir özeti. Oldukça başarılı bir diplomat olduğunu söyleyebiliriz. En azından Edelman'dan daha iyi o biraz neokon görüşlerinin. Ezberden konuşuyordu Edelman şu anlamda. İdeolojik. ...esiriydi yani. Evet, ben yani öyle... ...cümlelerin yorumlu. hepsi daha önce gördüğümüz cümlelerdi... ...buradaysa perspektif sunma çabasından... Bizim ...çabası anlama mümkün. ve perspektif sunma... evet. ...dişimize evet. geldiğinden değil... ...bu arada cümle içeriğinden ama... ...bütününü buraya yansıtamıyoruz... Ee, ...okumak gerekiyor biraz da... Ee, ...tabii canım yani şeyi... ...AKP'yi falan da gayet... ...ilgin şekilde eleştirmiş... ...yani askerin ters tepki yaratan... ...tehditlerini kendi lehine... ...değerlendirdi diyor... Belden aşağı ve doğrudan temasa dayalı spor türünde de olsa seçim siyasetiyle ilişkili Erdoğan'ın önceki seçim başarılarını tekrarlama çabasına girdi diyor Erdoğan. Ama e, e, bütün bunlar polis ve yargının kaba otoriter tutumuyla daha da şiddetlendi diyor. Yani Amerika'da olsa savcı ya da dedektif söz konusu generalleri ziyaret ederdi. Karakola çağrılır hakları okunur diye üzerine diyor suçlamalar tutuklamalar gözaltılar ancak çok güçlü kanıtlar ve davalının mahkemede kazanılacağı yolunda sağlam bir kanaatin oluşması ardından yapılırdı. Burada, Burada öyle, öyle olmuyor <gülüyor> evet. şüphelenilen ve bilgi sahibi olan kişiler hemen polis tarafından alınıyor. Ee, Tabi ilginç gelmiş Amerikalı olduğu için herhalde yoksa zaten polis dediğin başka türlü mü gezer canım otomatik silahları da var polislerin demiş. Bizimki çok normal yani Beyoğlu'nda e, bizimle birlikte takılan çünkü aşağı yukarı yürüyen üçlü gruplar anne polislerin de otomatik silahları var diye rahatız biz onlarla diyelim. Evet çok aslında ilgi, ilgi, çek, ilgi çekici bu değerlendirmeler bu Wikileaks iyi iş yapıyor bana sorarsan. Da doğrusu aslında Manning'i de kutlamamız lazım. Ona da yardım kampanyası var. Çünkü onu delirtiyorlar. Bütün bunları sızdıran 23 yaşındaki, şimdi 23 yaşındaki genç çavuş Brad Manning'in de durumu sabit olarak, düzenli olarak bozuluyor, kötüye gidiyor. Ee, yani bu kısımlarını gördüğümüz kısımlar aslında daha önceden de haberini yapmıştık. E, demin söylediğimiz cümle ve oradan başlayan kısım şey diyor işte silahlarla alınıyorlar ve üstüne üstlük e, basın önünde de aşağılanıyorlar. Bu hep böyle olmuştur Türkiye'de diyor. Ama şimdi e, ayrıca tepedekilere ve onların arkadaşlarına oluyor farklı olan bu demiş. Evet ilk defa oluyor. Ama sonuçta kaygı verici bir uyarıyla tamamlanıyor. Diyor. Guardian'da demiş. Burada her gün yeni bir gün demiş. Türkiye'den bahsediyor. Zaten 2009'da darbe de olabilir, olmayabilir. Biz de emin değiliz gibi bir şey yollamış işte. Zaten yolladığı şeyin kriptonun özü bu. Burada her gün yeni bir gün. Bence günün sözü olarak da kullanabiliriz. Ne dersin? Burada her gün yeni bir gün. Ve hiç kimse bu koreografinin nerede bozulacağından hiçbir zaman emin olamaz. O halde dikkat edin diye, diye bitirmiş. Şimdi bu çok bütünüyle ilginç ve önemli aslında. Gelelim Milliyet gazetesi bunu nasıl vermiş? Öğren nasıl yok. vermiş? Wikileaks belgelerine göre Amerika'nın eski büyük elçisi Wilson 2006'da Washington'a gönderdiği kriptolu mesajda 2006'da mı yollanmış? Hayır. Ha bu başka. Başka. Bunu e, milliyet başka bir kriptoyu görmüş. Bunu görmemiş bizim sözümüz Herkes gibi. kendi kriptosunu görüyor canım. Ya bu sonuçta e, Guardian'ın manşeti, milliyetin manşeti değil. Değil. Evet. Farklı gazeteler. Ama Wikileaks milliyete değil Guardian'a veriyor tabii. E, evet. Olabilir. Mi... Ne var? <gülüyor> ee, Wikileaks belgelerine göre Amerikan eski büyük açısı Wilson... Çuvalın yarası bir kuşak geçmez demiş. Onu da demiş. Demiştir canım zaten. Türk ne askerinin alakası? başına çuval geçirilmesinin yarattığı travmayı böyle anlattı diyor. İlişkiler tam düzelmedi. Ulusal gurur yaralandı. Kriptonun en çarpıcı bölümünde de hangi ifadeler varmış? Hangi? Irak savaşının en büyük kayıplarından biri iki ülkenin özel güçleri arasındaki ilişki oldu demiş. Çuval. Hmm çuval işi yani yani milli... yanlışlıkla mı olmuş ben, ben hiçbir şey anlamıyorum yani zaten o ilişki üzerinden epeyce değişen bir ABD Türkiye ilişkilerinden bahsetmek mümkün yok bence Wilson eleştiriyor Amerikan tabii, tabii. Da yani iyi yapmadık bu hayırlı olmadı demeye getirmiş evet, bir Çünkü... kuşak boyu bunun acısı fakat milliyet şimdi böylesine önemli bir balyoz operasyonunda ilgili belge varken tutup ama Şuvala milliyet dönüyor. balyoz operasyonu ile ilgili çok ciddi şüphelere sahip bir yandan. O yüzden de bu, da bu kriptoyu olabilir. görmüyor olabilir diyorsun değil mi? Görmekle ilgili tartışmışlardır ama yani bir yandan balyoz dediğimiz şey zaten e, şüpheli bir durumda. Şimdi bunu bir de böyle bir zemine taşımayalım diye düşünmüş olabilirler. Bilmiyorum tabii ki. Evet iyi bir gazetecilik sayılmaz ama bence Biraz balyoz kalabilir. belgeleri daha güncel. En azından 2009, 3 yıl daha şey. Üstelik de bugün Guardian'da manşet olan bu. Çuval meselesi değil ama neye bakarsan onu görürsün demiş atalarımız. Yok atalarımız değildi o önemli bir düşünürdü. Sonradan bulur söylerim kim olduğunu. Yani algıda da bir seçicilik durumu var ve Muntadas'ın söylediği gibi algı katılım gerektiriyor tabii. Pekala. Onu da geçelim. Bir de ilginç şey var. Bu 2B meselesi var. Dün akşam gazetesinde 2B sınıfı diye vermişti bunu. Orman vasfını yitirmiş arazilere imar yolunu açan 2B yasası. Bakanın da, çevre bakanının da hevesle ve heyecanla söylediği gibi yakında meclise geliyor. Şubatta da çıkar diye konuşuyor. Çok Çevre Bakanı'nın aslında tamamen önemli bir enerji ya da başbakan gibi, enerji bakanı ya da başbakan gibi bir şeyi var. Ee, orman vasfını kaybetmiş 2B arazilerin ile ilgili yasa tasarısı bugün Bakanlar Kurulu'nda gündeme gelebilir demiş. Baş, bakan Eroğlu tasarı bir ay içinde de meclis genel kuruluna beklenmesini ...gelmesini bekliyoruz... ...demiş heyecan içinde. Gel gelelim... ...dün mesela Akşam Gazetesi... ...bunun takibini yapmakta... ...dün ve bugün de... ...hatta Vatan Gazetesi'nde de var... 2B sınıfı ünlü kaynıyor demiş. Orman vasfını yitirmiş arazilere imar yolu açan 2B yasası devleri de heyecanlandırmış. Aralarında ünlü politikacıların, Çillerin Finan da isminin. E bu tip durumlarda zaten devler dışında heyecanlanacak kimse var mı? Yani İstanbul gibi ya da buna benzer e, kendi ili içinde büyük rant sahibi alanları elinde tutan insanlar genellikle bol parası olan, e, hadi doğru söyleyelim sermayedar insanlardır, değiller midir? Yani bana düşmüyor genelde ama benim salaklığım da olabilir. Yanlı sermaye değil tabii ünlü politikacılar. E, o da bir sosyal ödünün. sermaye var ardından evet, genellikle doğru. mali sermaye çevriliyor. O yoksa ünlü var filan da var reklamcılar. Tamam işte. Şöyle 103 milyon 70 bin parsel, 103 milyon metrekare ve arazinin müstakbel sahipleri arasında birçok ünlü ve marka var. Fenerbahçe'nin Samandıra. Şişe Cam'ın Tuzla tesisleri, Sabancı Üniversitesi, lüks villaların bulunduğu Ata 2, Dalgıçkent gibi siteler, iş adamı İnan Kıraç'ın Pendik'teki evi, müzik yapımcısı Şahin Özer'in Silivri'deki arazileri 2B vasfındaymış. Ercan Sarıkaya'nın dünden de haber takibi var. Baya e, işte Tansu de dün adı geçiyordu haberde. Yani ballı bir börek durumu var. Sarı Kanarya'nın da gözü 2B yasasında diyor. Samandıra tesisleri de sınırda. Yani muazzam bir rant gelir elde etmesi bekleniyor. 160 bin ila 700 bin lira arasında satılan lüks vilaların bulunduğu siteler var mesela. Büyük hesaplar var. İki de hassas rötuş gündemdeymiş abi. Ne gibi? İki B arazisindeki taşınmazı kadastro çalışmalarının tamamlandığı tarih itibariyle geriye dönük beş yıl kullananlar da hak sahibi sayılacakmış. Sürenin aşağı çekilmesi de mümkün. Yani herkes İyi. mücavir alan sınırı da kalkabilirmiş. Böylece bütün ormanları aslında işe yaramaz orman deyip villaya ve ranta dönüştürmek mümkün olacak gibi. Bayağı ilginç, değil mi? adım adım geldiği için değil açıkçası ya. Yani buraya doğru geliyor olduğu çok çok belliydi ve yavaş yavaş yavaş yavaş yaptılar bunu. Yani hükümet 2B düzenlemesini Mart ayında meclisten geçirmeyi planlıyor. Eski orman arazileri üzerine ev inşa edenler böylece tapu sahibi oluyor. Heyecanın en yüksek olduğu yerin neresi olduğunu biliyor musun? Boğaz içi manzaralı Karlı Tepe. Ama orada şey unutulmuş. A harfinin üzerindeki şapka. Hmm. Kârlı tepedi bunları. Çünkü 40 yıl önce bölgeye yerleşen dar gelirli vatandaşın başına talih kuşu konacakmış. Zaten şimdi televizyonlarda falan da artık yavaş yavaş onları görüyoruz. Villa gece kondusunun önünde planlarını anlatanlar var. 73'te 10 dönümlük araziye evi inşa ettik. Tapu için 750 bin lira isteniyor. 3 dönümünü satıp ödemeyi rahatlıkla yaparım filan. Yani 500 metrekarelik bir arsa için 34 bin lira ödeyip değerli arazilerin sahibi olacaklar. Komşu Baykoz vilalarının satış fiyatı 1,5 milyon dolar. Yani bir eşitlik de oluyor. Böyle bir durum var. Enteresan. Sen enteresan bulmadın ama bayağı e, bunun sonunda Türkiye'nin... Para yatırmış olsam heyecanlı bulabilirdim ama para da yatırmadığım için yani e, olayın gelişi de adım adım adım adım böyle hani davulu trompetli olduğu için sen he, hakikaten şaşırdın mı? Yine de şaşırdım diyorsun. Yani. Ya bu kadar e, kör gözün parmağına durumuna üstsüzlük demeyeyim. Karşısında insan biraz şaşırmasa da Sarsılıyor. Sarsılıyor evet öyle diyelim. Mekette sarsılmak da zorlaşmaya başladı. Baya artık off road gide gide. Önümüzdeki hafta bunu bu konuyu epey yakından incelemiş olan hukukçu avukat Ömer Aykul'la bir konuşma yapmayı gerçekleştireceğiz umarım. Çok büyük bir hikaye aslında. Bir de ilginç şey var. Yeni Tunus'ta da şey olmuş. Hükümet deviren göstericiler milli birlik hükümeti kurulmasında kesmemişler. E, milli birlik hükümeti işi biraz zora girmeye başladı bu arada. Çünkü e, yani bir devrim yaptıklarını doğal olarak fark etmeleri bir vakit alıyor. Çünkü yapıyorsunuz ve bu arada da hükümetin bir kısmı kaçıyor. Bir kısmı tamam tamam merak etmeyin falan diye böyle bir şeyler yapıyor falan. E, ama Gayet gayet Tunus'ta bir halk devrimi şu anda içeride tartışarak yavaş yavaş gerine gerine uyanıyor. Evet, kral halktı. Önemli da olan bu. Vermiş. Yani e, böyle bir e, stogan herhalde bir hafta önce atmayı bile düşünse e, kafasından dışarı atardı normal bir Tunuslu çünkü tehlikeli laflar bunlar. Bu arada yani hakikaten lafı geldiği için e, yani Yılmaz Özdil bugün e, Tunus'u yazmış. Tunusları neredeyse gerizekalı olmakla suçlayarak Türkiye'de ikinci bir algı testi yapılmaktaymış neden bahsettiğini anlatmıyor dünyanın en algısız insanları Tunuslularmış sonra da Türkler gelmekteymiş. Bu özdil skalasında mı oluyor bu? Allah ne skalası olduğunu yazmadığı <gülüyor> için evet özdil skalası şimdilik demek durumdayız. Ee, Tuğ size demiş mi Tunuslular? size önce Amerikalı'nın kenefine girin falan gibi bize bazı mesajları var. Starbucks'larda şifre koydu. Yani neyi neyle bağladı yine belli değil ama tek anladığım benim. Yani o Tunuslular bile uyandı durumu. şeyi yazmamış yani. Ki, e, o tetikçi o gün samastı İstanbul'da bir jandarma asubayın uğurlaması olayına takılmamış. <gülüyor> ee, yok evet bu kar kar esprisinde bir de şeyi de söyleyip bitirelim süremizi de açtık zaten bu hani hükümetin büyük umutlarla gerçekleştirdiği olimpiyatlar var ya üniversite olimpiyatları çok pahalıya mal oluyormuş suni kar getirmek baya bir ...karsız bir kar... ...durumu olmuş orada da. 60 milyon liraya mal olmuş galiba. Ağır bir durum var ama... ...artık onunla da ilgilenemeyeceğiz. Şöyle iklim değişikliği var şimdi. Peki ara veriyoruz. Açık gazete. Binar grubundan dinlediğimiz bir parçayla devam etti programımız Anadolu Ermeni Halk Müziği albümünden aldığımız bir parçaydı. Bunu çalarken Mithat Sancar'la programımız vardı. Mevoto fakat kendisinin sesi çıkmadığı için hastalandı maalesef. Onu yapamıyoruz ve devam ediyoruz bizimle. Yani abi ben ve Volkan'la idare ediyorsunuz durumu. Öyle bir vaziyet. Birkaç elimizde kalan haberi de hemen söyleyeyim. Eski diktatör Duvalier de şey Haiti'ye döndü neden bilmiyorum. Korkunç bir felaketin içinde bulunan ülkeye yolsuzluk ve para çalmak suçundan da adli makamları ifade vermiş ve Serbest ama adaletin emrinde kalacak diye bir şey göz hapsinde mi tutacaklar? Tıpkı bir zamanlar o gün samasta birlikte bayrak önünde fotoğraf çektiren jandarmalarında cezalandırılmışlar biliyor musun? Neymiş ceza? Üç gün göz hapsi. Göz hapsi derken? Göz hapsi derken şöyle bir anlamı oluyor. Mesai saatleri dışında da karakolda kalacaklarmış. Ha. Anladım. E, ben de acaba bakarak utandırmak gibi bir şey mi hani? İnsan çünkü yüzüne bakıldıkça ne oldu diye düşünmeye ardından da ne yaptım diye düşünmeye başlar ya. İşte göz hapsi demiyor. Uygulanıp uygulanmadığını bilmiyorum ama bu cezaya çarptırılmışlar. Uygulandıysa da komik, uygulandıysa da komik. Çünkü <gülüyor> e, yani son yılların en ağır siyasi cinayetlerinden birine emniyet müdürü çıkıp efendim bireysel bir olay, vatan matan bir şeyler söylemişti Cerrah. E, hemen ardından bu polislerin hatıra fotoğrafları çıkmıştı. Vatan millet Sakarya destekleriyle. Rezaletin daniskasıydı. Yani devleti daha küçültecek, daha alçaltacak herhalde çok asya olabilirdi. E, hala orada duruyor. Göz, Diyecek bir şey yok. Evet. Yıldıray Uğur bunu tespit etmişti. Suçlar nasıl cezalandırdı diye. Dünkü yazısında sonu şey bitiyordu Uğur'un yazısı. Biz de, evet göz hapsi var devam ediyor. Biz sizi göz hapsinde tutuyoruz diye. iyi bir bağlamaydı yani dört yılın sonunda takipteyiz diyor. Bizim de elimizden gelen bu. Yani sonuna kadar zaten sonuna elimizden kadar gelen neyse edelim. şimdilik bu. Başka zaman başka şey olur. Neyse yapacağımız yapacağız zaten. Evet. Yani düveliye de niye döndü anlamadım. Çaldığı paraları da İsviçre Haiti halkına iade edecek diyor. Bugüne kadar niye iade etmemiş peki? Bir ümit götürebileceğini düşünmüş. İsviçre Olamazdı. çalınan paraları iade edecek diye. 40 kişi şimdi 2000 kişi aralarında kırkta politikacı var. Heyecanla ve dizleri biraz da titreyerek bekliyorlar. Kaçak vergi cennetlerinde kaçırdıkları paralarla ilgili bilgi. Bakalım Türkiye'den de herhangi bir bilgi çıkacak mı? Çünkü açıklayacak bu kilik sonu. Merakla bekleyenlerden biriyim. Evet başka önemli birkaç haber vardı onlara geçelim şimdi 12 Eylül ile ilgili bir haber ilginç İlginç bir haber var Star gazetesinde bugün manşet haber ee, daha önce buna benzer bir şeyler konuşmadığımız için öncelikle ilginç hani e, bir yasadan bahsediyor yeni çıkmakta olacağını söylediği Star gazetesinde Nevin Bilgin'in haberi Ankara'dan e, darbeler sonrası hukuki restorasyon yasası adıyla bir e, yasa çalışması yapıldığından haber veriyor. ...Türkiye'nin karanlık geçmişiyle hesaplaşmaya devam edildiği iddiasında bilgin. AKP'nin 27 Mayıs 1960 ve 80 askeri darbelerinden zarar görenlere... ...hem tazminat ödenmesi hem de resmi özür belgesi verilmesi üzerinde çalıştığı haberi bu. Tabi mesela 12 Martçıların niye güm orasını bilmiyorum ama... ...neyse herhalde doğrudan yönetim... Ya 27 Mayıs? 27 Mayıs ve 12 Eylül diyor. Ha evet şey 27 Mayıs var ama şey yok öyle mi? 12 Mart. 12 Mart yok. Herhalde Yo, boşuna mı elektrik yedik o günlerde? Boşuna olmuş. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bilemiyorsun ki sonra yasa nasıl çıkacak yani işte. Yanlış yerde yanlış elektrik. Olabiliyor böyle. bak ee... ne kadar cevval oluyor insan. <gülüyor> Değil mi? Değil mi? <gülüyor> Faydaları da var. Artık daha ne elektrik... olacak?" <gülüyor> Senden <ama>. elektrik alıyorum. <gülüyor> Fikri budur herhalde. Herhalde buradan çıktı. Ee, bence şey için devlet işi olduğu için şimdi bir darbe tam olarak darbe olabildiği zaman darbe olarak yoksa... Ne 12 Mart tam değil yarım darbe miydi? E, tabii yarım tabii pozisyon. şimdi 60'daki gibi 80'deki gibi ordu yönetimi el kurup... Koyup... Aynen öyle oldu yahu. E, tam olmadı ki ya. <gülüyor> Niye öyle diyorsun abi? Hani şey beklediğimiz hükümet kuracak, cumhurbaşkanı olacak, anayasayı değiştirecek falan filan. Hani öyle olmayınca tam sayılmıyor. Onlara çeyrek darbe deniyor piyasada. Ee, neyse, biz dönelim tam darbe piyasasına. Ee, AKP bununla ilgili bir yasa çalışması içindeymiş. hasta gayet gayet önemli. Evet, önemli ve pozitif bir şey yani. Kesinlikle. Ee, bazı eksiklerden bahsetmek mümkün ama e, özü gereği desteklemek gerektiği açık. Şunları söylüyor yasa. En azından Star'da çıktığına göre darbe mağdurlarına tazminat ve özür içeren bir yasa olacak bu. Ben de isterim. Olmuyor abi, 12 Martçılar olmaz. AKP grubu e, yürütüyormuş. Bunu ve ayrıca da muhalefette desteklemekteymiş bu çıkacak olan yasayı. Şöyle şeyler varmış. Öncelikle e, bir özür belgesi verilecekmiş. E, 27 Mayıs darbesinden itibaren darbe mağdurlarına... E, ardından bir tazminat da verilmesine karar verilmiş. İşkence görenlere tazminat ödenecek ha. Ya o zaman İspanya, Arjantin gibi darbe sonrası süreçleri işletmiş olan ülkeler incelenmiş. Bunun için yalnız devletin kasası boşalır. O 2B'yi onun için mi çıkarıyor? Hiç merak bir etme. 1 milyar doları bile bulmuyor diye Starby de senin gibi muhafazakar endişelileri rahatlatmış. Kaç para vereceğiz yahu bu işe? Bir milyarı tutmuyor bir şey değil yani taksitle zaten. falan. Öyle bir durum. Ee, ...vatandaşlıktan çıkaranlara dönüş hakkı verilecekmiş... Ee, ...14 bin kişi... ...Cart 12 Eylül'de mesela atılı vermişti ...Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından... Ee, ...onların tekrardan vatandaşlığa kabulüyle ilgili... ...bir yasa zarar tespit komisyonu kurulacakmış... ...maddi manevi zararların tespiti için olacak bu zarar tespit komisyonu... ...ya tabi 80 darbesinden bile bahsettiğimizde... ...30 sene önceden bahsettiğimiz için zararın nasıl tespit edileceği, işkence görüldüğünün nasıl ispatlanacağı falan oraları bilmiyorum. Hayatını kaybeden veya işkence sebebiyle sakat kalanlara ödenecek tazminat için alt ve üst rakamlar belirlenecekmiş. E, her ne şekilde olursa olsun darbe mağduru olduğunu ispat edene devlet özür belgesi verecekmiş. Bu özür belgesi iş falan biraz garip geldi bana da e, takdir belgesi gibi. Emeklilik ve tazminat gibi haklar tanıyor ki bence bu yine sosyal ölümleri engellemek açısından önemli. Çünkü bir sürü insan hapse girdiği ve işkence gördüğünün yanında çıktığı zaman sosyal ölüme mahkum oldu. Çünkü artık herhangi bir yerde iş bulabilme şansını yitirmişler döndükleri zaman. 80 darbesi sonrası haksız yere cezaevinde yatanı haklı haksız cezaevi diye bir kavram çıkıyor. Bunu hukuken nasıl tanınacaklar çok merak ediyorum tabi. Yani iyi niyete tebrik ama e, herhalde içerik böyle hazırlanmayacak diye düşünüyorum. Ben özür belgesini de ayrıca anlamlı tembolik olarak çok anlamlı buluyorum. Ben, ben de istiyorum. Peki yani sonuç olarak diyecek bir şey yok. Zaten veriyorlar galiba ama hani şey anlayamadım niye ya, özür belgesi bence ki. Bence her şey olabilir ama özür belgesi çıkmaz. Türkiye devleti vatandaşından özür dilemez. Niye dilemesin canım? İşte dileyecekmiş. Dilemez. Sen daha kanuni şeyleri, muhteşem yüz filan izlemedin galiba süreci. Dilemez efendim. Peki. Bu çıksın, konuşuruz sonra. Peki, tamam. Ee, son olarak o zaman bu e, çıkacağı söylenen e, starda daha doğrusu manşetten verilen bu yasa tasarısıyla ilgili son verilen şey de işte emeklilik ve tazminat denilen şey. Hapiste geçirilen sürelerin boşaltdırılmasının yolu açılacakmış. Sakıncalı diye işten atlanan emekli olma hakkı tanınacakmış yani. Bunlar önemli hakikaten e, toplumsal yaranın sarılmasıyla ilgili önemli adımlar ama hani e, tabi muhalefetin de destekli olması önemli. Muhalefetten kasıt kim bakıyorum? CHP ve MHP 12 Eylül'de cezaevinde yatan ve tutuklananların kaldıkları sürelerin emekliye sayılması konusunda meclise kanun teklifi zaten sunmuşlar. Öneriye BDP'de destek vermiş. Ee, 5 Kasım 2010 tarihinde parlamentoya sunmuş ee, CHP'li Ali Rıza Öztürk. Ve e, ardından da bu şekilde devam eden bir süreç başlamış. Ee, cezaevinde kalanlar emeklilik hakkı verilmesi için torba yasa tasarısına eklenme yapılması istenmiş. Ancak bu öneri kabul görmemiş. Ayrı bir yasa olarak mı gelecek o zaman? ne olacak anlamadım. Tabii bütün bunların iyi olmasının yanında... E, yani darbe mağdurları diyorsak bir de darbeciler demek zorundayız. İşkence mağdurları diyorsak bir de işkenceciler demek zorundayız. Bunları demedikçe çünkü mevzu tam yerine oturuyor mu emin değilim. Yani bundan kastım bu insanlar hapse mi girmeli, öyle mi olmalı, böyle mi olmalı? Bununla ilgili hakikaten toplumsal bir tartışma yürütmek lazım. Ama e, işin bir tarafını kapatıyor olmak çok sağlıklı ya da normalmiş gibi gelmiyor bana. Haksız mıyım bilmiyorum. Hani yüzleşmek gerekiyor, iki tarafında yüzleşmesi gerekiyor. Bir taraf devlet onlar tamam. adına özür diledi, tazminat dağıtırken neyse bu işte temizlendi diye düşünmemeli bunun hata olduğunu, yanlış olduğunu en azından içlerinde i̇şte istemeli diyorum. Yani özür belgesi verirse bu çok çok önemli. Devlet verince işkenceci polis de kendi kötü hissedecek mi yani? Yanlış yaptım diyecek mi? Yani bilmiyorum ama yani hakikaten işkence görenlere tazminat ödenmesi, vatandaşlıkla atılanların dönmesine imkan verilmesi, mağdurlara resmi özür belgesi verilmesi e, ve işte cezabinde yatan ve işten atılanlara emekli hakkı tanınması, ordudan ihraç edenlere de haklarının tanınması çok önemli bir adım sayılabilir. Onun ondan sonrasını düzey. Bana fazla. E, ikna edici gelmedi ama inşallah öyle olur sarında bu haberi önemli bir de tabi şey var Hizbullahçıların hikayesi var özür demişken o da aklıma geldi çok evet, acayip bir haber devletime bulaşmayacaksın adlı altın kuralda ilgili bir diğer nokta şimdi efendim bir grup Hizbullahçı biliyorsunuz 10 yıl ]dır, tutuklu yargılanıyor oldukları için sonunda serbest bırakıldılar. Yani bununla ilgili söylenecek bir şey yok. Hizbullahçı olmaları bir şeyi pek değiştirmiyor. Aslında 10 senedir tutuklu yargılanıyorsanız buna pek bir adalet denilemez. Ama e, bunun yanında 3-4 e, gündür ortadan kaybolan Hizbullahçıları konuşuyoruz. Nerede oldukları belli değil bu adamların. Kaçtılar diye. Onlarca diyor. yüzlerce cinayetin vardı. faili durumundalar. E, şu anda daha doğrusu faiz zanlısı. Durumdalar. Henüz mahkeme kararı olmadığı için. Bir de imza veren varmış. İmza verenler dün bir operasyonla gece imza verdikten 3 saat 4 saat sonra evlerine yapılan operasyonla alındılar. Zaten imzaya rapten aslında hepsi bırakılmıştı. Karakol, tabii, tabii. O şekildeydi. Yani ona denetimli serbestlik mi ne deniyor? İşte evet. Adı bu. Ee, öbürleri kaçtı. İmza verenleri de tutuklamışlar. Bu da tamamen Türkiye. Tipik bir Türkiye Cumhuriyeti manzarası denebilir değil mi? Herhalde abartmış olmayız yani. <gülüyor> Çok acayip bir şey ya. Yani bir sürü imza verenleri tutukluyorlar. Kaçanları kaçırmış oluyorlar. Çok tuhaf hakikaten. Neyse onu da geçelim bence. Daha fazla kendimizi yormayalım. Yani aslında e, gördüğümüz üzere devletimizde ilişkili olmak çok kolay bir durum değil. E, kaçana değil. Bu arada operasyon daha önceyle alakalı değilmiş. Yeni bir operasyon varmış. Bununla ilişkili olarak alınmışlar tabii, evet, falan tamam, dedi bir açıklama tabii, var. Olay, i̇mkan var mı başka türlü olması? Yok tabii. E, bu arada... E, bir özür belgesi de verecekler mi bize? Neyle ilgili? Domuz ile ilgili. Hizbullahçılar mı? Ya da devlet onlara kaçırdık diye kusura bakmayın. Devlet kurduk diye teşekkür belgesi verebilir. Bir de öyle bir boyutu var tabi Hizbullah <gülüyor> olayının ama. E, bu arada İstanbul Üniversitesi'nde e, epeyce nasıl yani diye konuştuğumuz konulardan birine dair bir gelişme de var. E, hatırlayacaksınız e, İstanbul'da bir mahkeme durumları vardı. Birinci e, Sulh Ceza Mahkemesi e, şey demişti. Bundan sonra İstanbul Üniversitesi çevresinde öğrencilerin üstlerini, arabalarını, bilmem falan istediğiniz gibi arayabilirsiniz sevgili polisler diyerek bir yıllık bir arama izni çıkarmıştı. Kime? İstanbul Üniversitesi öğrencilerine gibi soyut bir şey. Neden? <gülüyor> Sana ne? Cevabı. Ne kadar süre? Bir yıl yeter herhalde. Gibi bir e, yani dünyanın en güzel mahkeme kararlarından birine imza atmıştı hakim. Daha zaten o hakimin ne imzalar attığına dair de epeyce konuşmuştuk. Eee... Bu imza iptal oldu. Yani artık İstanbul Üniversitesi çevresindeki polislerin önümüzdeki bir yıl boyunca kafasına göre öğrenci araması hukuki değil demiş oldu. İstanbul 12. Asli Ceza Mahkemesi. Bu da aynı kategoriye giriyor. Tipik bir Türkiye Cumhuriyeti manzarası. Memleketimden manzaralar fıslıfasından. Beni açıkçası şaşırtmıştı şey. Yani bir yıl boyunca İstanbul Üniversitesi çevresindeki öğrencilerin arabasını, evini istediğin gibi ara falan böyle bir... <gülüyor> uygulama vardı. Ee, uygulama evet yani yasa diyemeyeceğiz ya da hukuki diyemeyeceğiz herhalde evet, ama. böyle bir şey ee, Peki bir de şey de bir başka manzaraya da gidelim mi? Cimbom gidelim polise tabii. 150 ıslıkçı verdi diyor. <gülüyor> Whistleblower anlamına değil bu Yok, yani. Hayır. Oyun bozan, e, sır, devlet sırlarını kamuoyuna ifşa eden diye. Bunlar başka evet. ıslıkçı. Ee, bu şöyle oluyor aslında. Padişah'ın e, öfkesinden kurtulmak isteyen köylülerin <gülüyor> Timur'a daha fil ver, daha fil ver hikayesi gibi bir şey mi bu? gibi. Yani ne bileyim ben. <gülüyor> niye 150, 150 kişi mısılık çalmış? Evet. Yoksa o 150 kişi provokatör olan 150 kişi mi? Evet, çünkü Başbakan organiz, bunlar, da organize, organize diyor. Evet. Bunlar organize işler demişti e, Başbakan. Şimdi genelde organize yerler değil midir? Yani sürü psikolojisi anlamında birisi bir şey yaptığı anda zaten dalgalanan bir durum değil midir türbünlerde? Yanlış o, mı biliyorum? eski tribün günlerimi hatırlatma bana. Yalnız TT Arena deniyor ona. Gladiol olmasını ben öneriyorum ama Arena kaldı. Başbakan Erdoğan'a yönelik ıslıklı protesto ile ilgili olarak kulüp yönetimi kameralardan 150 kişinin görüntüsünü polise iletmiş. Radikal'in bugünkü haberi. Kriz Galatasaray Taraftar Birliği Ultra aslanı da bölmüş. 5 grup Ultra Aslan'dan ayrılmış. Ultra Aslan da ultra muhafazakar eğilimlerde zaten. Hmm. Uzun süredir sağ muhafazakar eğilimlere Hiç tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Ben de ama bundan sonra gireceğim değil mi tribüne şimdi bu ayrılıkla? <gülüyor> i̇şte şimdi gireceğim. Tamam böyle e, Polat'tan ne ne demiş? E, Polat çok e, güzel Yine e, geleneklerimizden Polat. biri olan Adnan Polat be evet e, delikanlılık e, silahını kullanmış yine olsa yine yaparım falan gibi bir şeyler demiş. Niye bir daha yapıyor hakikaten gerçekten pişman değil mi tuvalette yatakta hani yalnız kaldığı anlarda çok da güzel oldu mu diyor zannetmiyorum ama. Neler yapıyor? E, eleştiri ve tepkilere meydan okudu falan gibi gazetelerimizde cengaverliğini e, hazmetmişler. Söylediklerinin ve yaptıklarının arkasında durdu diyor radikal. Şunları söylemiş sadece e, söylediklerimden da, dolayı pişman değilim sayın başbakanımızı da davet etmekten gurur duydum zaten başbakanın davet edilmesiyle ilgili bir sıkıntı yok anladığım kadarıyla ardından kameralara bakacağız bunları almayacağız kısmıyla ilgili bir sıkıntı neyse şöyle devam etmiş Polat sadece şundan dolayı rahatsızlık duydum o da basın toplantısında provokatörler yerine protestocular dedim Heh, ha vites varmış geriye ya. Hmm. Zaten onu da Galatasaray'ın resmi internet sitesinde düzelttim. Olay bu demiş. Ee, i̇stifa edeceğiniz mi diye sormuşlar standart olarak. Ee, buna genel kurul karar verir. Onlar ne derse biz o doğrultuda hareket ederiz demiş. Peki son soru ve bitiriyorum. Bence gider sen ne diyorsun? Kalsın ya takılıyorduk ne güzel ne oluyor yani diyorum. O zaman yazı atalım. Olur. <gülüyor> Evet bu arada da e, şimdi bir ara vereceğiz. E, arayı mütakip Garopaylan'la e, beraber olacağız. Hrant'ın arkadaşları adına bugün adaleti, vicdanı ve hukuku arıyoruz. Başlıklı da bir şeyleri vardı bildirileri. Bugün yapılacak eylemin e, nasıl gelişeceğini, neler olup biteceğini Bugün saat 15'te Agos Gazetesi'nin önünde buluşma var. Yeni bir kampanyada başlattı Hrant'ın arkadaşları. Cinayetteki karanlık noktaların, ihmallerin ve soruşturmadaki eksik adımlarla Türkiye'nin ahim savunmasının ayrıntılarını aydınlatmaya yönelik bir kampanya başlattı. Ondan da bahsedebiliriz. Yani bu işin peşindeyiz. Konusunu faslını biraz da şimdi rahatın arkadaşlarıyla konuşacağız biraz da. Açık gaste. Tutunç Boyacı'nın kurduğu Armenian Navy Band'in <gülüyor> ilginç bir albümü var. Oradan Earth adını taşıyan çok kısa ama etkili bir parça vardı. Onu çaldık. Yeryüzünü anlatan bir parçaydı. Saat 9.36 ve Açık Radyo'dasınız. Açık Radyo'nun Açık Gazetesi'nde biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi konuğumuz var. Garo Paylan. Hoş geldiniz Hrant'ın arkadaşlarından. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet, bugün 4 yıldır adaleti, vicdanı, hukuku arıyoruz, bulamıyoruz diye başlayan da bir metnimiz var. Hakikaten de yargıyı, hükümeti, meclisi arıyoruz, onu da bulamıyoruz. 4 yıldır sokak ortasında arkadaşımızı katledenlerin arkasındaki güçlerden söz ediyoruz. Laf dinletemiyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi devleti mahkum etti. Ucuz atlattık diye sevindiler. İnsanlık hakkımızı kullandık, adalet istedik, çocuk dediler. Çocuk gitsin, abileri gelsin dedik, umursamadılar. Ve şimdi o karanlığı hep birlikte ortadan kaldırmak üzere bugün dördüncü yıl dönümünde saat 15'te Agos gazetesinin önünde buluşuyoruz. Ama başka yerlerde de etkinlikler var. Lütfen biraz bizi o konularda anlatın. Elbette bugün saat 3'te. ...dört yıl önce Hrant'ın vurulduğu yerde... ...Agost gazetesinin önünde buluşacağız. Ama biz yoldaşlarımızdan... ...dostlarımızdan saat iki buçukta... ...olmanını rica ediyoruz. Çünkü tam üçte saygı duruşu... ...ve anma söz konusu olacak. Ve üç buçukta da dağılacağız. Üç buçuğa kadar etkinliğimiz devam edecek. İki buçuk, üç buçuk arası... ...Agost gazetesinin önünde olacağız. Türkiye'nin başka yerlerinde de... ...bugün anmalar söz konusu. Ankara'da, İzmir'de... ...bildiğimiz kadarıyla Bodrum'da... Anmalar olacak. Onlar da bizim çağrımıza uygun şekilde çağrılar yaptılar. Dört yıldır adalet yok, dört yıldır meclis yok, dört yıldır hükümet yok, yargı yok, yargıç yok, savcı yok, hrant yok söylemiyle çağrılarını yaptılar ve adalet takipimizi. ...Türkiye'nin dört bir yerinde devam ettiriyoruz. Bu yoklar neye tekabül ediyor? Çünkü aslında savcı var, mahkeme var... ...işte polis var, yapıyorlar, ediyorlar... ...ama bir şeyler ters gidiyor. Bir türlü varamıyor hiçbir yere. Arad Dink geçen yıl... ...geçen yılki ammada Agos'un camından... ...hesabı sorulacak... ...üç yılda cinayet sonrası... ...bir üç yıl daha eklendi diye haykırdı. Hı hı. Gerçekten de... ...bugün Rakel Dink'in de... ...haykırdığı gibi... Devletin cinayetini devlet örtüyor maalesef devletin bütün kurumlarıyla dalga geçiyorlar açık açık bu dalga geçme çünkü mahkemede bizim de dalga geçiliyor hiçbir önerimiz kabul edilmiyor ayan beyan olan pek çok sorumlu hakkında soruşturmalar izin verilmiyor maalesef ne yargısı bunu yolunu açıyor ne de hükümet bu soruşturma taleplerimize yol açıyor. Biz bu yıl Grant'in arkadaşlar olarak başbakan'a, adalet bakanına, dışişleri bakanına, içişleri bakanına sorular sorduk. Hı hı. Orada da bizim de dalga geçtiler. İsterseniz onlarla ilgili bir evet, bahsedeyim. Çok Dokunan iyi olur. olur, evet. Yani, yani bu e, bilin çok iyi bilinmiyor çünkü. Yani biz e, bilgi edinme mesasi çerçevesinde rantın arkadaşlar olarak sorular sorduk. Başbakan'a dedik ki, yani mitle ilgili neden bir soruşturma açılmaz? Sonuçta devletin istihbarat örgütü oy günlerde ne yapıyordu? Bu kadar jandarma istihbaratı, emniyet istihbaratının raporları var. Ne yapıyorduk MIT o günlerde? Bununla ilgili neden bir soruşturma açılmadı? Sonra va Ranting Valiliğe çağrılmıştı. Oradaki hı hı. iki sorumlu kimdi? Bununla ilgili MIT'in bilgisi, bir belgesi neydi diye. Başbakanlığın verdiği cevapta MIT özel bir kuruluştur. İlgili firmaya başvurun diye evet. dalga geçen bir cevapla karşılaştık. İlgili firma ne demek? MIT Başbakanlığa bağlı. Başbakanın bir talimatıyla bununla ilgili çok rahat bir soruşturma açılabilirim. Ama Zaten MIT'le ilgili yapılmadı. soruşturmanın önünde Erdoğan bizzat kapatmıştı. Elbette. İmza atmayarak. Yani o firmanın Elbette. da başı sayılır o yüzden. Dış... Yok, ben pardon yani demin konuştuğumuz konuya bir an için dönerim. Yani devlet özür dilemez, özür dilemez derken yani bundan şüphe belirtirken işte böyle şeyler vardı aklımda. Ben yani 60 küsür yıllık ömrü hayatımda. Her zaman devletin bu şekilde aşağıladığını işte biraz önce Garun'un da söylediği gibi dalga geçer bir tavırda olduğunu bildiğim için pek özür bana yani 11 Eylül'le 12 Eylül'le falan gerçekçi görünmüyor ama hayırlısı diyelim yani. Sonra Dışişleri Bakanı'na sorular sorduk. En çarpıcı sorumuz da maalesef canımızı yakan ahim kararındaki savunmayla ilgiliydi. Bu savunmayı kim yazdı? Bunlarla ilgili bir soruşturma açtınız mı diye. Hatırlamayanlar Hiçbir, varsa savunmayı da çok evet, ufak söylersen iyi olabilir. Savunmada belki. maalesef Hrant bir nazi subayına benzetiliyordu ve bunu mazur gösteren bir savunma maalesef ahime verilmişti. Irkçı olduğu için infial üretti. Irkçı Irk, olduğu yani. için infial yarattı ve bu savunmada yapılanları mazur gösteren bir savunma maalesef yapılmıştı. Canımızı acıtan bir savunmaydı ve bununla ilgili de Herhangi bir soruşturma maalesef açmadı Dışişleri Bakanı bu savunmanın Oruçtan bile ağır geldiğini söyledi Ya bu oruçtan bile ağır geldi de, Diyen normal bir memur Değildi dışişleri bakanıydı Hı. Her türlü yetki ve muhtedirlik Elinde olan bir yetkili Ama maalesef bu konuda da Soruşturma açmakta imtina etti Aynı şekilde İçişleri ve Dışişleri Bakanları'na da sorular sorduk Dişe dokunun hiçbir cevap Alamadık Ya bu da Bizim bu işin muktedirler tarafından, devlet hükümet tarafından safsaklandığının açık bir göstergesi. Şimdi bunlar tabii bir de bilgi edinme mektupları şekline dönüştürülüp bir kampanyaya. Evet. dönüşüyor değil mi? Evet. Biraz o kampanyayı da bize anlatır mısın lütfen? Yani bu biz soruları oluşturduk ve pek çok dostumuz aynı soruları bir kampanya çerçevesinde yüzlerce binlerce kişi belki bu aynı soruları sordu ve herkese maalesef aynı cevaplar geldi. Bilge dinme yasası çerçevesinde aynı cevaplar geldi. Bu sahsaklıyan cevaplar aynen geldi. Sonra bu ilgili firmaya sorun cevabı ile ilgili bir özür geldi ama yani öyle demek istemedik aslında bir serfen yapılmış bir şeydir diye bir özür geldi medyaya yansıdıktan sonra çünkü bu medya bu dalga geçmeyle ilgilendi fakat dedim ki bunlar anlık enstantaneler oluyor ve devamı gelmiyor evet şimdi peki yani nasıl ilerleyeceğiz dava ne noktada bir şimdi etelim. davada dört yıldır Mahkemede de bizde dalga geçiliyor. Mahkeme yargıcı bugüne kadar e, avukatlarımızın yaptığı hiçbir talebe olumlu cevap vermedi. E, aynı şekilde bazı taleplerimizi hükümet kanatlarına ilettiğinde de hükümet kanadından hiçbir soruşturmanın önü açılmadı. Şu anda dün tekrar Hrant e, avukatları ve ailesi yeni bir başvuru yaptı. Ahim kararında belirlenen 31 sorumlu ile ilgili yeniden soruşturma talebinde bulundu. Aslında şu anda... Yeniden bir ümit taşımak istiyoruz. Mahkeme yargıcı da değişti. Evet. Ee, ve ahim kararı sonrası 7 Şubat'ta tekrar bir mahkememiz var. 7 Şubat'taki duruşmada yeni bir başlangıç olması umudunu taşımak istiyoruz. Belki bunun bugün ses güçlü bir şekilde sesini verirsek ve 7 Şubat'ta da mahkemenin önünde saat 10'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda güçlü bir şekilde sesimizi yükseltirsek ve taleplerimizi somut taleplerimizi Artık balçıkla sıvanamayacak güneş kadar açık taleplerimizi e, orada güçlü bir şekilde duyurabilirsek e, belki yeni bir başlangıç olabilir. Artık bunun önünde durulamayacağını düşünüyoruz ama her seferinde duvara çarpmaktan da çok canımız acıyor. Evet ama tek de yolu da her zaman olduğu gibi tarihte de pek. Örneğine rastladığımız gibi tek yolu da bunun ısrarla takipçisi olmak vatandaş hareketiyle ancak olabilecek bir şey gibi evet. görünüyor. Maalesef devletin bu konulardaki tecrübesi çok fazla yani suçların üzerine örtmek ya 1915'e kadar, e kadar gidersek 6 Ede kadar gidersek 6 Ede biliyorsunuz muhteşem bir organizasyon olarak tanımlamış bir devletten bahsediyoruz. Aslında Ranting cinayetinin öncesi ve sonrası da tam bir film senaryosu gibi muhteşem bir organizasyon tırnak içinde tabii ki onlar açısından. Yani Ranting'in cinayetine giren süreçte 2001 yılı Milli Güvenlik Siyaset Belgesinde misyonerler ve azınlıkların bir tehdit olarak sunulmasıyla başlıyor her şey ve sonra her, her şey aslında bir film senaryosu gibi devam ediyor. Devletin yargısı onu saçma sapan bir şekilde mahkum ediyor. Mahkeme koridorlarında e, bugünkü Ergenekon sanıkları ona hakaretlerde bulunuyor aşağılıyor ve bir düşman bir öteki gibi gösteriyor bugünkü Merkez Medya onu bir hain olarak e, maalesef e, bu bataklığın sesliklerin önüne atıyor ya bunları hepimiz yaşadık bir film senaryos gibi ve cinayet olduktan sonra ya bu bu kadar açık delillerle bir adalet umudumuz vardı ama dört yıldır bu işin hep safsaklandığını gördük dal geçirdiğini gördük. Safsaklamanın ötesinde kasıtlı bir örtbas etme, gizleme çabası da görülüyor. Yani son örneği işte burada Bilecik hatırası diye bugün Radikal Gazetesi'nin birinci sayfasından koyduğu. Yani jandarma Veliküçün Dink cinayetinde ihmalden yargılanan Ali Özde fotoğrafını doğruladı. Aslında küçük bir düzeltme yapıyor. Yani bu da dalga geçmeye de yönelik bir şey. Yani dört yıldır arşivde bulunan bir fotoğraf var. İşte Albay Ali Özde hazır olda bekliyor. Veli küçük sivil kıyafetle emekli olmuş artık. 10 Eylül 2007'de makamında ziyaret etmiş ve diyor ki askerde bu iddia edildiği gibi Trabzon'da değil, cinayetten sonra Bilecik'te çekilmiş. Ne fark eder ki bu? Aslında belki de daha da Daha kötü. da kötü. Çünkü ...bu bir şekilde bir destek ziyareti olarak da... ...alkılanabilir. Evet. Yani... E, ...cinayet sonrası olması... ...bence daha... kötü. ...yani ben çünkü... De aynı... e, ...Veli Küçük dediğimiz insan... E, ...Ali Öz'ü bu... E, ...raporlara... ...sümen alt eden kişiyi... ...Bilecik'te makamda ziyaret ediyor ve... ...Ali Öz, Veli Küçük'ün yanında hazır olda duruyor. Evet, o çok önemli ama... ...işte tam da bu yorum... ...karşı tarafta bir yorum var... ...ama... Mevzunun ne olduğuna dair asla ve asla ortaya çıkarmayan bir devlet var. Bence tam da bu noktada tutuyor olmak, muğlak tutuyor olmak istedikleri şey gibi geliyor. Yani küçük ve özün cinayetten 8 ay sonra böyle bir buluşma yapıp hatıra fotoğrafı çektirmeleri, işte o gün Samast'ın diğer jandarma çavuşları ve şey, subaylarıyla, polislerle. Hemen cinayete, polislerle de, jandarmayla da, Fotoğraf çektirmesi, hatıra fotoğraflarından geçilmiyor ve bu Türkiye'nin bir yani katil devlet hatıra fotoğrafı gibi bir şey oluyor aslında. Evet. İşin de iyi tarafı var. Hani e, 4 <gülüyor> sene geçmiş olan bir davadan bahsediyoruz ve Türkiye silahların arada bir patladığı, insanların nadiren öldüğü ve bunun çok büyük şok dalgaları yarattığı bir ülke değil aslında. Acı ama gerçek... Aslı Hrant Dink cinayeti ciddi anlamda bir yarılmayı getirdiği gibi bir takibi de getirdi. Normalde alışık olmadığımız, yani dört senedir her sene aslında büyük bir kalabalık. Bu sene de öyle tahmin ediyorum. Ee, Ağustos döneminde buluşuyor. Bunun ötesinde davalar hiç izlenmediği kadar kalabalık olarak izleniyor. Gerçekten gündemden düşürülmeyen ve insanların vicdanla sarıldıkları bir dava, bir simge dava haline geldi Dink davası çözülmeden ortada kalabilir mi sence? Böyle bir ihtimal var mı? Kalmayacak kesinlikle. Ama biz bu adaletin gecikmesinden muzdaribiz. Ee, yani adaletin Kemal Türklerin davasında olduğu gibi, Abdülpekçi'nin davasında olduğu gibi 30 yıl sonra hala gelmemesi gibi bir şey söz konusu olmayacağını biliyoruz. Bu adalet elinde sonunda gelecek ve birileri bundan dolayı mahkum olacak. Belki bir ideoloji mahkum olacak. Beklentimiz o. Sonuçta bu bataklığı hazırlayan, bu bataklığa su veren, bu bataklığın çıyanlarını belki yakalayacağız ama esas belki bataklığı sorgulayacağız. Esas beklentimiz o. Bir daha hı hı. bir Ermeni'nin veya herhangi bir demokratın sözünü söyleyen canı acıdığı için sözünü söyleyen herhangi bir insanın öldürülmeyeceği bir Türkiye yaratabileceğiz bu sayede. Hrant için adalet olması aslında bu topraklardaki her insan için önemli. Hrant için adalet demek bu topraklarda her aidette, her etnik kimlikte insanın rahat yaşayabilmesi demek. Aslında bu, bunun için bu adalet takipçiliği önemli. Bu adalet olduğu gün Türkiye normal bir ülke olacak. Bir Ermeninin, bir Kürdün, bir belki eşcinselin e rahat yaşayabildiği bir Türkiye olmuş olacak. Adaleti elde ettiğimiz gün. Bu Türkiye'deki devlet düzenindeki ayıklanma gerçekleşmiş olacak. Evet bence de abinin söylediği şeye ben de tamamen katılıyorum. Yani bardağın dolu tarafı Gözden kaçar gibi oluyor. Çok büyük acılar çektiği için buna ister istemez insan bir şekilde alışıyor. Bunu itiraf etmek ağır geliyor bana ama yani uzun Türkiye gibi bir çok çalkantıların fazla olduğu bir ülkede böyle devlet suçlarının falan da fazla olduğu bir ülkede insan daha çok karanlık tarafları görüyor. Bunun en ilginç örneği ise bence ranting cinayetidir. Bunun dönüştüğün iki taraflı, iki aynı yanılsın, iki yüzü gibi bir şey oldu. Yani orada duyulan üzüntüyü kendimde ve yakınlarımda paylaştığım üzüntüyü uzun süre yaşamamıştım ama ve ...büyük bir umutsuzluk da vardı... ...fakat cenazede... ...yüz binin üzerinde belki iki yüz bin... ...kişinin öylesine yürüdüğünü... ...ve hiç yalnız olmadığımızı... ...görünce de... ...bunun... ...tam anlamıyla bir milat olduğunu... ...ve pozitif yani... ...birlikte halkların... ...sokaktaki sıradan insanın... ...gücünün de ne kadar kuvvetli olacağını da... ...gösterdik... ...bu tabi kolay kolay teslim edilecek... ...bir şey değil yani... Kaç yıllık yani tazminat, tanzimat döneminden bu yana kadar gelmiş ona İttihat ve terakkiler falan çok zorba bir devlet geleneğinin ta ortasında görüyoruz. Hiç kesintisiz uygulanmış yani Cumhuriyet döneminde de dahil. O yüzden de herhalde daha epey de bir zorlu mücadele olacak ama... Öte yandan da dediğim gibi abinin de söylediği gibi bu işin bir de çok önemli pozitif tarafı da var. Bir mücadele şeyi veriyor. bilmem nasıl görünüyor sizin. Elbette orda. şimdi e, 1915'te yüzleşilmiş olsaydı sonraki suçlar olmayabilirdi. Yani 6-7 ile karşılaşmamış olurduk. Varlık vergisi diğer cinayetler. Belki Kürt coğrafyasında olan bu binlerce cinayetle karşılaşmamış olurduk. Yüzleşme... ...olmadığı sürece, adalet sağlanmadığı sürece... ...yeni cinayetler... ...muhtemeldir. Biz e, Hrant davasını sembol bir dava olarak görüyoruz. Bu bütün kara kutuların... ...bir sembolü olarak görüyoruz. Aslında pek çok canı yanan... ...cana acıdığı noktada... ...aynı şekilde bu davayı bir sembol dava olarak görüyor. Hrant için adalet bulduğumuzda... ...belki geçmişe dönük olarak da... ...yüzleşmeler başlayabilecektir. Bu ittihatçı zihniyetin yarattığı bütün kara kutular. Ve aynı zamanda... ...çok başarılı bir şekilde, tırnak içinde söylüyorum... ...başarılı bir şekilde... ...üstünü örttüğü cinayetleri ...suçların tekrar açılması... ...tekrar sorgulanması gündeme gelebilecektir. Yani o açıdan Hrant Dink davası... ...sembol bir dava ve bu davaya... ...her kesimden insanlara sahip çıkıyor. Biz e, pek çok... ...siyasi yelpazenin ve etnik yelpazenin... ...pek çok kurumuyla... ...görüşmeler yaptık. Herkesin Hrant için söyleyebileceği cümleler var. Biz e, Müslüman örgütlere de gittik... Partilere, siyasi partilere, sendikalara hepsinin Hrant için ayrı söyleyebileceği, kendi canın acıdığı noktada söyleyebileceği Hrant'ın onlara dokunduğu bir nokta var. Bu anlamda bu dava, sembol bir dava ve bu dava etrafında birleşip bu dava için adalet bulduğumuzda şuna inansın insanlar, ben ona inanıyorum. Herkesin, kendi bu sistemin, iddiatçı geleneğin kendi canını acıttığı noktada adaletini, kendi rahatlamasını bulacaktır diye düşünüyorum. Tam bu noktada biraz benim mesela şahsen umutsuzluğum var. Çünkü e, ve out e, bu gelenekle yüzleşme iddiasındaki AKP hükümeti bir yandan Ergenekon diye koca bir süreç işliyor. Balyoz davasıyla kafesle bu bağlantılarda epeyce konuşuluyor. Müdahil de olundu vesaire. E, davanın bütününe baktığımızdaki işleyişle Dink davasındaki işleyiş arasındaki o makas... Fena halde herkesin kendi, erge, kendi ergenekoncusunun ya da kendi iddiaçısının peşinde olabileceği hisinde uyandırmıyor değil bende. Çünkü bu sadece tabii AKP özgü bir durum değil, tekil tekil pek çok grup için söylenebilecek bir şey. Yani gidip işte haber alın, doktoruyla ilgili yapılan işlerin dink davasında uygulanmıyor olmasından tutalım da buna benzer bir sürü bir sürü orada oluyor niye burada olmuyor? E bu da bu da aynı davanın parçası diyebileceğimiz pek çok şey var. Hani tek tek bakıp e, her tarafa eşit davranıldığından çok emin değilim. Ne AKP tarafından ne de aslında pek çok grup tarafından. Bu da işin e, olumlu tarafı gibi olumsuz tarafı. Benim baktığım yerden haksız mıyım bilmiyorum ne dersin. E, Dink davasının ayrı bir şekilde tutulması aslında çok önemli. Yani Ergenekon davasıyla birleştirilmesi önerildi ama hı hı. ben mesela kişisel olarak buna karşı çıktım. Çünkü Ergenekon davası e, korkunç bir şekilde manipüle edildi. Ben öyle düşünüyorum ve hı hı. E, Dink davasının aslında özel olarak pek çok şeyi anlattığını, pek çok şeyi içinde barındırdığını... ...bugünkü Ergenekon sanıklarının da e, billur bir şekilde o da, Dink cinayetine nasıl katıldığını hep birlikte Dink davasında adalet bulduğumuzu göreceğiz. Belki Ergenekon davasında da yeni bir e, açılım, yeni bir gelişme olmasının yolu da Dink davasından geçiyor olabilir. Evet bu noktada bende ufak bir şey geldi aklıma ee, onu ilave edeyim. Ya ee, Osmancand yanılmıyorsam söyleyen evet. yani Dink davasının, Dink cinayeti davasının aslında Ergenekon davasından daha önemli evet. olduğunu da belirtiyor. Ben de aynı kanaatteyim aslında. Evet. Yani o tam şeyi mihenk taşı dediğimiz mesele Dink davası. Evet. Herkesin hem tek tek bireysel olarak hem de topluluk olarak toplum olarak önümüzdeki en önemli mesele Dink davası. Ya bir de Dink davası pek, tarihsel anlamda pek çok şey ifade ediyor. Yani bugün 1915'e kadar bu yara derin bir yara. Çünkü e, 1915'te yüzleşilmedi ve or, orası adalet bulmadı. O anlamda Dink davası kendi özelinde bir tek yakın geçmişi anlatmıyor. Rakel Dink'in dediği gibi bu yara ta 1915'e kadar derin ve bir zihniyetle tabii ki biz bugünkü katilleri sorumluların yargı önüne çıkmasını adalet bulmayı bekliyoruz fakat tarihsel anlamda da bu yargılama sonucunda diğer kara kutularla ilgili de belli açılımlar, belli sorgulamalar, toplum vicdanında belli sorgulamalar olabilecektir diye düşünüyoruz. Evet. Rafa'yla çok teşekkürler. Şimdi bir kez daha istersen bugün, bugün şeyini... Bugün e, saat iki buçukta, on dört otuzda Agos gazetesinin önünde olacağız. Saat üçte Hrant'ın vurulduğu noktada Hrant için saygı duruşunda bulunacağız. Sonra bir iki konuşma olacak. E, tekrar adalet beklentimiz hep birlikte haykıracağız. Ve yedi Şubat'taki mahkeme içinde... Saat 10'da Beşiktaş İskele Meydanı'nda saat 7 Şubat'taki mahkeme içinde çağrı yapacağız ve bu 31 tane ahimde belirlenen ve dün Dink ailesinin tekrar soruşturulmasını istediği 31 tane sorumlu için yeniden soruşturması açılması talebini haykıracağız ve bunlarla ilgili yeni mahkeme başkana yeni bir başlangıç bekliyoruz. Bugün saat 2.30'da herkesi bu konuda derdi olan, adalet bekleyen herkesi Agos gazetesinin önüne bekliyoruz. Evet, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Böylece bitiriyoruz programı. Ee, bitirirken de Arto Tunç Boyacığı'nın Armenian Navy Band'inden Yeryüzü adlı parçayla, Earth adlı parçayla sonlandırmayı hani uygun düşer diye düşündük. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. h caste